MÜRŞİD Nazarı Hazreti Peygamber'i gören insan nasıl farklıysa, Kamil bir mürşidi, peygamber varisi olduğu için gören ve ona dini ve imanı için tabi olan ve olmayan insan arasında fark olur. Evliyayı genel olarak görmek başka, ona mürid olup yanında seyrüsülük yapmaksa başkadır. Bu kişiye mürid denir mürşid Kamil'i ziyaret ettiğimiz zaman hiç haberimiz olmadan çok güzellikler elde ediyoruz. Allah dostlarının bir nazarı çok kıymetli kardeşler. Sadat-ı Kiram efendilerimizin nazarının faydasını bilebilmek için insanın yapısını iyi idrak etmek gerekir. İnsanın yapısını mübarekler bize şöyle anlatırlar. İnsanoğlunun et ve kemikten ibaret bir bedeni vardır. Bu bedenin içerisinde ruh diye bir mahluk koymuştur Rabbül Alemin. Bundan başka letaif dediğimiz, emir âlemine ait nurani bir sıfat koymuştur. Bu üç kısmın ayrı ayrı hastalıkları vardır. Bu hastalıkların hepsi terbiye olunca insanın tedavisi tamam oluyor ve kişi Kamil insan oluyor. O zaman bir hastalığı kalmıyor. İşte Sadat-ı nazarı bu hastalıkların hepsini tedavi etmeye başlıyor. Onların nazarını aldığımız zaman biz, olup bitenin farkına varamıyoruz. İçimizde ne tür değişiklikler oluyor? görmüyoruz. Yanlarından da tez ayrıldığımız için kendimiz durumumuzu anlayamadan geriye dönüyoruz. İnsan gittiği zaman mesela bir hafta kalsa bu değişikliği hissediyor. Mürit, mürşidinin nazarını alan ve onun dediklerini yapandır. Yaşadıkça da bu yola devam edendir. Çorum iskilip'te bir mürit vardı. Gafsı Bilvanisi Hazretlerini ziyarete gitti. Onu görünce bütün vücudunun Allah'ı zikrettiğini duymaya başladı. Ve ondaki bu hal günlerce devam etti. O daha kalp derse almamıştı. Tesbih çekmeye başlamamıştı. Daha birde başlamadan onda bu hal meydana geldi. Bu hâl yaşamayan bu işe itiraz eder. Ama başına gelen itiraz edemez. Onların bakışları kalp hastalıkları için şifadır. Onlardan çıkan nur Allah'ın nurudur. Bu yüzden insanlara tesir eder. Bu nuru isteyene daha çok verilir. Buysa Allah Teâlâ'nın izniyle olur. Biz Allah Teâlâ'yla aramızı düzeltmeliyiz ki Sadat-ı Kiram Efendilerimizin tasarrufu üzerimize gelsin. Bu da Allah Teâlâ'nın yasaklarından kaçmakla olur. Bunun yolu Allah'ı büyük bilmektir. Allah dilemezse mürşit bir şey yapamaz. Mevlana Cami Hazretleri Kuddü Sessirru şöyle diyor. Bu yola ilk girdiğim zamanlarda bana nur belirtileri görünmeye başladı. Hacı hazretlerinin bana emri gereğince bunlara iltifat etmedim. O nurun devamlı olmasını sağlamaya çalıştım. Ancak şunu bilmek gerekir ki bu nur, keşif ve kerametin meydana gelmesi, insanın tamamen olgunlaştığına, nefsini terbiye ettiğine işaret değildir. Bunlara güvenmemelidir. Müridin en büyük kerameti, mürşidinin sohbetiyle pişmesi ve onun nazarları altında nefsinden kurtulmasıdır.